Bir Tespit Yana Yana Yandı Yüreğim İmam Buhari Gece Uygudan Uyanır Lambasını Yakar hatırına Gelen Faydalı Bir Şeyi Yazardı Hatta Bir Gecede Yaklaşık Yirmi Defa Kalktığı Olurdu İlahiyat Birinci Sınıf Öğrencisi Mel, Sabah Namazına Kalkmadığı Halde Hadis tenkide Yapıyor 66 yaşında hapis cezası olarak kuyuya atılan ve 15 senelik bu zamanda ezberden öğrencilerine 30 ciltlik El-Mepsut isimli fıkıh usulü kitabını yazdıran İmam Serahsi'ye sev secdesi yapmayı bilmeyen ilahiyat ikinci sınıf öğrencisi Betül kafa tutuyor. İlahiyat dördüncü sınıf öğrencisi Rümeysa Nur'un Okumaya vakit bulamadığı kitapları 40 yıl süren ilmi seyahatler esnasında toplayan 600 bin hadisi 16 yılda tasnif ederek 7275 sahih hadisi bize bırakan İmam-ı Buhari derin tenkitlerinden kurtulamıyor. Muhammed İdris Errazi razi hadis için ilk çıktığı yolculuğu yedi sene sürdü. Yaya olarak yürüdüğü yollar bin fersah kadardı. İlahiyat birinci sınıf öğrencisi Şeyma Dolmuş'la gidip geldiği fakülte yollarında hadislerin sıhhat durumunu tartışıyor. Abdullah İbni Mesud hadis rivayet ederken yüz şekli değiştiği nefesi kesildiği, titrediği halde ilahiyat ikinci sınıf öğrencisi Hasan hadis okurken veya kendisine okunurken bacak bacak üstüne atıyor. Adını bilmediği ama künyesiyle tanıdığı Ebu Hanife'nin binlerce talebesi olup bunların kırk kadarı müştehit mertebesine ulaşmış olduğu halde Bizim ilahiyat hazırlık talebesi Nisa Nur, İmam-ı Azam'ın iştihatlarına kafa tutuyor. İslam'da 14 asırdır anlaşılmak için ilahiyat fakültelerinde zuhur edecek 20'li yaşlardaki Kur'an'ı yüzünden okuyamayan bu mücedditleri bekliyordu zaten.